1621 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Muaz'a her namazın sonunda, Rabbim, bana, seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek hususlarında yardımcı ol, diye dua etmesini tavsiye buyurmaları, Hazreti Peygamber bir gün Muaz bin Cebel'in elinden tutarak, Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum, buyurdular, Muaz da Hazreti Peygamber'e, Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki ben de seni seviyorum, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber şunları söylediler, Ey Muaz, sana her namazın arkasından şu kelimeleri söylemeni tavsiye ederim, Rabbim, bana, seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek hususlarında yardımcı ol, Elâ ve eyni alâ zikrike ve şükrayk ve husni ibadetike, daha sonraları Muaz bin Cebel bu vasiyeti Es-Sanabihi'ye, Es-Sanabihi, es Ebu Abdurrahman'a, o da Ukbe bin Müslim'e yaptı.